Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes da skandal Sherlock Holmes'a göre o, o kadındı. Onun için başka bir ifade kullandığını pek duymadım. Holmes'ün gözünde cinsiyetinin bütün özelliklerini gösteren tam bir kadındı. Holmes'ün Ayrin adlara karşı hissettiği kesinlikle sevgi değildi. Bütün duygular, özellikle de bu,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 Arada bir yaptıklarından haberim oluyordu. Trepov cinayetinde Odessa'ya çağrılmasını, Trinkomell'deki Atkinson kardeşlerin trejedisini çözüşünü ve son olarak Hollanda Kraliyet Hanedanı vakasında gösterdiği başarıyı hep takdir etmiştim. Ama günlük gazeteleri okuyan herkes gibi ana sayfalardan edindiğim bilgiler dışında eski dostum ve yoldaşımdan fazla haber alamıyordum doğrusu. 1888'de özel hekimlik yapmaya başlamıştım. Bir gece hastalarımdan birinden dönerken yolum tesadüfen Baker sokağına düştü. Zihnimde kızıl dosyanın karanlık olaylarıyla yer etmiş o kapının önünden geçerken, Holmes'u yeniden görmek ve olağanüstü güçlerini nasıl kullandığına yeniden şahit olmak için dayanılmaz bir arzu duydum içimde. Odaların ışıkları yanıyordu ve yukarı baktığımda uzun ince gölgesinin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 Zaten nadiren öyle olurdu. Fakat sanırım beni gördüğüne sevinmişti. Fazla bir şey söylemeden sevecen bir bakışla koltuğu işaret etti. Sonra ateşin önünde durarak kendine özgü bakışıyla beni baştan aşağı dikkatlice süzdü. ''Evlilik sana yaramış.'' dedi. ''Seni gördüğümden bu yana yaklaşık olarak 4 kilo almışsın Watson.'' ''3.5'' diye atıldım. ''Gerçekten mi? Bana kalırsa biraz daha fazladır.''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 Bu kadarı da fazla. Birkaç yüzyıl önce yaşasaydın kesinlikle büyücü diye yakılırdın. Perşembe günü kırda bir yürüyüşe çıktığım ve eve perişan bir halde döndüğüm doğru. Ama elbiselerimi değiştirdiğime göre bunu nereden anladın? Meri gelince karım da onu sık sık uyarıyor ama kadın umutsuz vaka. Yine de bütün bunları nasıl oluyor da biliyorsun aklım almıyor. Kendi kendine güldü ve uzun ellerini ovuşturdu.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 Bunları bana anlattığın zamanlar dedim. Kendim de yapabilirmişim gibi kolay görünüyor. Fakat yeni bir örnekle karşılaştığımda sen açıklayana kadar şaşkınlığım geçmiyor. Üstelik gözlerim de seninkiler kadar iyi görüyor. Görüyorsun ama gözlemlemiyorsun. Aradaki fark açık. Örneğin antreden bu odaya çıkan merdivenleri sık sık görmüşündür. Sık sık. Ne kadar sık? Yüzlerce kez. Peki kaç tane basamak var? Kaç tane mi?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 İnsan teorileri gerçekleri uyduracağına, farkında olmadan gerçekleri teorilere uydurmaya çalışır. Peki notun kendisini ele al. Ondan ne çıkarıyorsun? Yazıyı ve üzerinde yazılı kağıdı dikkatle inceledim. Yazının sahibinin hali vakti yerinde olsa gerek diye söze başladım. Dostumun düşünceli tarzını taklit etmeye çalışarak. Böyle bir kağıdın paketi 3 şilinden aşağı değildir. Alışılmadık derecede sağlam ve sert bir kağıt. Alışılmadık. Doğru tanım bu," dedi Holmes. "Kesinlikle İngiliz kağıdı değil. Işığa tut." Dediğini yaptım ve kağıdın dokusunda EG, P ve GT harflerinin işlenmiş olduğunu gördüm. "Bundan ne çıkartıyorsun?" diye sordu Holmes. "Üreticinin adı şüphesiz. Adının kısaltması olsa gerek. Pek değil. G ve T, Almanca'da şirket anlamına gelen geisel kısaltması." Bizdeki şeyteyi gibi. P. Tabii ki papyer yani kağıt. Şimdi de E.G. için uluslararası atlasımıza bakalım. Raf'tan kalın bir cilt indirdi. Eglov. Eklonits. Heh işte buldum. Egria. Karlsbad yakınlarında Almanca konuşulan bir ülkede. Bohemya'da bir yer.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 Bir Fransız ya da Rus bunu bu şekilde yazmazdı. Sadece Almanlar fiillere böyle kaba yaklaşır. O halde yapılacak tek bir şey kalıyor. Bohemia kağıdına yazan ve yüzünü göstermemek için maske takan bu Almanın ne istediğini keşfetmek. Yanılmıyorsam kendisi bütün şüphelerimizi gidermek üzere şu an buraya geliyor. Cümlesinin ortasındayken sokaktaki atların ve gıcırdayan tekerleklerin sesi,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 ''Neden gerçekten?'' diye söylendi Holmes. Majesteleri daha konuşmaya başlamadan bile Castle von Stein Grandük'ü Bohemia Hanedanı'nın kralı Wilhelm Gostrich Sigismund von Ormstein'la karşı karşıya olduğumu anlamıştım. ''Fakat anlayışlı olun'' dedi garip ziyaretçimiz tekrar oturup elini alnına gezdirerek. ''Bu tip işleri kendi adıma yapmaya alışık değilim ama bu mesele o kadar hassas ki hiçbir ajana güvenemezdim.''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 Contralto La Scala. Hmm. Varşova Kraliyet Operasında Piri Madonna. Evet. Opera sahnelerinden emekli. Aha. Londra'da yaşıyor. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla majesteleri bu genç kadınla ilişkiye girmiş. Ona bazı tehlikeli mektuplar göndermiş. Ve şimdi de o mektupları geri alma arzusunda. Tamamen doğru. Fakat siz nasıl...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 Sadakatimle ilgili en ufak bir şüphe gölgesi bütün evlilik planlarımızı sona erdirir. Peki ayrın atlar. Onlara fotoğrafı göndermekle tehdit ediyor. Bunu yapacaktır da, yapacağını biliyorum. Siz onu tanımazsınız. Çelik gibi sert bir ruhu vardır. Yüzük kadınların en güzeli, aklıysa erkeklerin en kararlısıdır. Başka bir kadınla evlenmeyeyim diye yapmayacağı şey yoktur.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 Pelerinin altında ağır, deri bir çanta çıkararak masanın üzerine koydu. ''300 altın ve 700 banknot var.'' dedi. Holmes, defterinin sayfasına bir makbuz yazarak ona uzattı. ''Matmazel'in adresi.'' diye sordu. ''Brioni Köşkü, Serpentin Caddesi, Stijon Korusu.'' Holmes not aldı. ''Son bir soru daha.'' dedi. ''Fotoğraf büyük boy mu?'' ''Evet. O halde iyi geceler, majesteleri. Size yakında iyi haberler getireceğime inanıyorum.''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 Sanırım bayan Ayrın Adler'in alışkanlıklarını, kim bilir belki de evini gözetledin. Hemen hemen ama süreç oldukça garipti. Sana anlatacağım zaten. Bu sabah saat 8'de içten çıkmış bir seyis kılığında evden ayrıldım. Seyislere her zaman sempati duyulur. Onlardan biri olursan bilinmesi gereken her şeyi öğrenirsin. Bir köşkünü hemen buldum.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 Tek bir ziyaretçisi varmış, bir erkek. Esmer, yakışıklı ve gösterişli bir adam. Günde en az bir kere gelirmiş. Çoğu zaman iki kere. Adliyeden Bay Godfrey Norton diye biri. Paytoncularla dostluk kurmanın yararlarını gör işte. Adamı birçok kez buradan, Serpentin sokağından eve götürmüşler. Ve onun hakkında her şeyi biliyorlar. Anlattıklarını dinledikten sonra, Bilyoni köşkünün önünde son bir tur daha atarak,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 Kartal burunlu, bıyıklı, esmer ve yakışıklı bir adamdı. Belli ki bahsettikleri adam buydu. Acelesi varmış gibi görünüyordu. Paytoncuya beklemesini söyledi ve sanki kendi evine girmiş gibi ona kapıyı açan hizmetçinin yanından hızla içeri girdi. Eve giril yarım saat olmuştu. Ve ben oturma odasının penceresinden adamın odada yürüyüşünü, heyecanlı bir şekilde konuşmasını ve elini kolunu sallayışını görebiliyordum. Kadını görmedim. Sonunda adam öncekinden daha aceleci bir şekilde dışarı çıktı. Payton'a binerken cebinden altın saatini çıkarıp baktı. Çılgınlar gibi sür diye bağırdı. Önce Regents okuyunda Gronsend Henke'ye. Sonra da Edgware yolundaki Monica Kilisesi'ne. 20 dakikada gidersen 10 şilin alırsın. Gözden uzaklaştılar. Onları takip etsem mi diye düşünürken yolun yukarısından ceketinin düğmeleri çözülmüş... Kravatı kulağının arkasına düşmüş sürücüsüyle küçük bir çıka geldi. Evin önünde daha durmamıştı ki kadın kapıdan fırlayarak faytonun içine daldı. Onu çok kısa bir an gördüm ama bir erkeğin uğrunda ölebileceği kadar güzel bir kadın olduğunu söyleyebilirim. City Monica Kilisesi'ne John diye bağırdı. 20 dakikada gidersen bir altın alırsın. Bu fırsat kaçınılmazdı Watson. Ne yapacağımı düşünürken bir fayton geldi. Faytoncu paspal görünümme şöyle bir baktı.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 Bir bileyci çarkını döndürüyor, iki muhafız bir hemşireyle kırıştırıyor ve iyi giyimli birkaç genç adam ağızlarında proları sokağı arşınlıyorlardı. ''Anlıyorsun ya'' diye söze girdi Holmes evin önünde yürürken. Bu evlilik her şeyi açıklıyor. Fotoğraf artık çift uçlu bir silah haline geldi. Müşterimiz nasıl prensin görmesini istemiyorsa, bayan Adler de bayan Joffrey Norton'un görmesini istemeyecektir. Şimdi sorun şu, fotoğrafı nerede bulabiliriz?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 biraz bahşiş almak umuduyla arabanın kapısını açmak için fırladı. Ama aynı şeyi düşünen bir başka serseri onu iterek öne geçti. Bunun üzerine ikisi kavga etmeye başladılar. Başlayan kavgaya önce muhafızlar sonra gençler ve son olarak da bileyici de katıldı. Arabasından inen hanfendi kendini büyük bir kavganın ortasında buldu. Bunun üzerine Holmes bayanı kurtarmak üzere kalabalığın içine daldı.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 Umarım seviyordur. Neden? Çünkü bu durumda majestelerinin gelecekte olacaklar için korkmasına gerek kalmazdı. Eğer bayan kocasını seviyorsa majestelerini sevmiyor demektir. Majestelerini sevmiyorsa onun planlarına da müdahale etmesi için bir sebep kalmazdı. Doğru ama yine de... Neyse benimle olmasını isterdim. Muhteşem bir kraliçe olurdu. Serpantin caddesine gidene kadar kralın ağzını bıçak açmadı. Briony Köşkü'nün kapısı açıldı ve yaşlı bir kadın merdivenlerin tepesinden bize alaycı bir bakış attı. ''Bay Sherlock Holmes sanırım'' dedi. Holmes merakla ve oldukça şaşırmış bir ifadeyle kadına baka kaldı. ''Evet, Bay Holmes benim'' diye cevap verdi. ''Güzel, hanımefendi sizin geleceğinizi söylemişti. Kendisi bu sabah kocasıyla birlikte 5-15 treniyle Charing Cross'dan Amerika'ya gitmek üzere ayrıldı.''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 Onun yerine saklamak isteyebileceği bir fotoğraf bırakıyorum. Ve size de sevgilerimi iletiyorum. Bayşar'la Koyms. Ayren, Norton, Adler Ne kadın! Tanrım ne kadın! diye bağırdı Bohemya Kralı mektubu bitirdiğimizde. Size ne kadar hızlı ve kararlı olduğunu söylemiştim. Ne mükemmel bir kraliçe olurdu. Benim yanımda olmaması ne yazık değil mi?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 Kralın önünde eğildi ve ona uzanan ele dikkat etmeden arkasını dönerek eve yöneldi. Bohemia Krallığı'na tehdit eden büyük bir skandalın ve Sherlock Holmes'un bir kadının zekasına yenilmesinin hikayesiydi bu. O günden beri bir daha kadınların zekasıyla ilgili espriler yaptığını duymadım. Ayrıca Ayrın veya fotoğrafından her zaman övgüyle söz etti.